İçimizde Yaşayan Gerçek Martı Canıtımlara 1. Bölüm Durgun denizin minik dalgacıkları üzerinde güneşin altın gibi ışıldadığı pırıl pırıl bir sabahtı. Sahilden bir mil uzaklıkta denizi kucaklarcasına ilerleyen bir balıkçı teknesi martılara kahvaltı zamanının geldiğini haberini veriyordu. Binlerce martı bir lokma yiyecek için mücadeleye girmişti bile. İşte zor bir gün daha başlıyordu. Sahilin ve teknenin çok etesinde bir martı, Jonathan Livingston, tek başına uçuş çalışmaları yapıyordu. 100 fit yükseldiğinde perdeli ayaklarını indiriyor, gagasını kaldırıyor ve onu acı veren bir kavis oluşturabilmek için kanatlarını iyice geliyordu. Eğer bu kavisi oluşturabilirse daha yavaş uçabilecekti. Şimdi rüzgar hafifçe yüzünü yalıyordu. Hemen altındaki uçsuz bucaksız deniz neredeyse hareketini yitirmişti ve o sanki havada asılı kalmış gibi yavaşlamıştı. Bütün dikkatini toplayarak gözlerini kıstı. Nefesini tuttu ve zorladı. Bir, tek, biraz daha, hadi, yüksel, şimdi kavis, yok, hayır, derken bütün tüyleri birbirine karıştı. Hızı kesildi ve düştü. Bildiğiniz gibi martılar uçarken sendelemezler. Kesinlikle hızları kesilip düşmezler. Gökyüzünde uçarken hızlarının kesilmesi onlar için bir ayıp. Bu utanç kaynağıdır. Tekrar bir kavis oluşturabilmek için kanatlarını gerdi. Yavaş yavaş uçuyordu ki yine hızlı kesildi ve düşecek gibi oldu. Fakat hiç utanmadı bundan. Çünkü Martha Jonathan Livingston sıra dışı bir kuştu. Çoğu martı sırf yiyecek bulmak. Sahilden ayrılıp tekrar geri dönebilmek için uçar. Bunun dışında bir şey öğrenmek için uğraşmazlar. Öğrenmek istedikleri bir şey yoktur. Onlar için uçmanın tek anlamı karınlarını doyurabilmektir. Oysa Martha Jonathan Livingston için önemli olan yemek değil uçmaktır. Martha Jonathan uçmayı büyük bir tutkuyla seviyordu. Bu tür bir düşünce onu diğer martılardan ayırıyordu. Deniz seviyesine çok yakın bir yükseklikte süzülebilmek için sürekli çalışan ve bu yüzden bütün bir günü yalnız geçiren Janet'ın için ailesi bile çok kaygılanıyordu. Nedeni neydi bilmiyordu ama neredeyse kanatlarının suya değdiği bir yükseklikte az bir çabayla havada daha uzun süre kalabiliyordu. Süzülerek uçması, her zamanki gibi ayaklarının denize çarpmasıyla değil, aksine Bedenine iyice yapıştırdığı ayaklarının suya değdikçe ardından bıraktığı uzun, dündüz çizgilerle hoş bir şekilde son buluyordum. Ancak alçakta süzülmeyi, kumsalda da denemeye ve kumsalda bıraktığı izlerle yarışmaya başlayınca ailesinin tersi daha da arttı. Neden John söylesene neden diye inleyerek sordu annesi. Diğerleri gibi olmak bu kadar mı zor? Alçak uçmak pelikanların ve albatrosların işi. Bunu onlara bırakmalısın. Hem niçin ağlamıyorsun oğlum? Artık bir kemik bir tüy kalsın. Bir kemik bir tüy kalmak umurumda bile değil anne. Ben sadece havada ne yapıp ne yapamayacağımı öğrenmek istiyorum anlamıyor musun? Hepsi bu sadece öğrenmek istiyorum. Yumuşak bir ses sonuyla. Buraya bak Jonathan dedi babası. Kış gelmek üzere. Balıkçı tekneleri giderek azalacak. Balık var da artık suyun üzerinde değil derinliklerinde yüzecek. Eğer bir şey öğrenmek istiyorsan nasıl yiyecek bulacağını öğren. Bu uçma çaban gerçekten çok hoş. Ama uçmanın karın doyurmayacağını sen de biliyorsun. Şunu hiç aklından çıkarma. Senin uçma nedenin yiyecek bulabilmek. Jenit'in ı bir şekilde boynunu öneydi. Birkaç Bir boyunca diğer martılar gibi davranmaya çalıştı. Bunun için gerçekten çabaladın. Çığlıklar atarak iskele ve balıkçı teknelerin etrafında bir parça ekmek için dolaştı durdun. Ufacık da olsa bir balık yakalayabilmek için suya daldı. Mücadele etti. Fakat olmuyor işte. Bunları bir türlü yapmak istemiyordum. Zoravladığı hamsiyi yaşlı, Aç bir martının önüne bilerek düşürürken, Bunların tümü çok anlamsız diye düşündüm. Onca zamanı boşu boşuna geçireceğime, Uçmayı öğrenebilirdim. Öğrenecek ne çok şey var. Tekrar eski martı canatın olması uzun sürmedi. Denizde çok ötelerde yine Öğreniyordu. Aç, fakat mutlu. Hedefi hızlı uçmaktı ve bir hafta süren çalışmadan sonra hız hakkında yaşayan en hızlı martıdan bile daha çok şey biliyordu. Yüz fitte kanatlarını olabildiğince hızlı çırparak dalgaların arasında dimdik daldı ve martıları için gösterişli bir şekilde dimdiklerinize dalamadığını öğrendi. Çünkü kanatlarını bu hızda yeterince kontrol edemiyordu. Sadece 6. saniyede saatte 70 mil hız yapmıştı ki bu hız, bir martının kanadının dayanabileceği bir hız değildi. Zaman geçtikçe aşama kaydediyor. yeteneğinin sınırlarını zorlayarak dikkatlice çalışıyordu. Fakat yüksek bir hızda yine de bütün kontrolünü kaybediyordu. Yüz fit e tırmandı. Önce hızla ilerledi. Ardından kanatlarını çırparak dik bir dalışa geçti. Her seferinde sol kanadı biraz yükseğe kalkıyor. Dengesini kaybetmesine, sola doğru sağ neden oluyordu. Sağ kanadıyla dengesini korumaya çalıştığında bu sefer de sağa doğru fırıldak gibi dönüyordu. Yeterince dikkatli olmayı becerememişti. 10 kere denedi. Saatte 70 mili açtığı her 10 denemede sadece bir tüy yumağıymış gibi güçsüz kaldığını hissediyordu. Kontrolünü kaybediyor ve suya kelimenin tek anlamıyla sıkılıyordu. Sırı sıklan bir halde tüm mesele yüksek bir hızda kanatlarını dümdüz tutabilmek diye düşündüm. Böylece 50 mile çıkana kadar kanatlarını çırpmaya, daha sonra kanatlarını dümdüz sabit tutmaya karar verdim. 200 fitte gagasını dik bir şekilde aşağı eğip, 50 milin üstüne çıktığı bir her anda kanatlarını sabit tutarak dalmaya tekrar denedim. Bu çok büyük bir güç istiyordu fakat yavaş yavaş oluyordu. 10. saniyede 90 mil hıza ulaştı. Böylece Janet'ın martılar arasında bir dünya rekoru kırmış oluyordu. Fakat bu başarısı işte uzun ömürlü olmadı. Hızını yavaşlatmaya, kanat açısını değiştirmeye kalkıştığı an aynı felaketle karşılaştı. Kontrolünü kaybetti. Saatte 90 mil hız yaparken hava akımı ona bir dinamit gibi çarptı. Martha Jonathan sanki havada patladı ve tıpkı betona çatay gibi denize takıldı. Kendine geldiğinde neredeyse akşam olmuştu ve o ay ışığında okyanusun üstünde dalgalara kapılmış sürükleniyordu. Perişan bir hale gelen kanatlarını kurşun gibi ördü. Fakat ona asıl ağır gelen şey başarısızlığıydı. Keşke bu ağırlık onu yavaşça dibe çekmeye yeseydi ve her şey için bir anda sona erseydi. Dibe doğru yavaş yavaş batarken içinde derinlerden gelen yabancı bir ses çıktı. Hiçbir çıkış yolu yok. Ben Martin ve doğanla sınırlıyım. Eğer uçuş hakkında daha çok şey öğrenmem gerekseydi beyin yerine uçuş haritalarım olurdu. Daha hızlı uçabilmemiz içinse bir Şahin'inki gibi kısa kanatlarım olmalıydı. Ve ben balıklara değil farelerle beslenmeliydim. Babam aktı. Tüm bu saçmalıkları unutmalıyım. Sürüme geri dönmeli. Neyse mu olmalıyım. Sınırları belli. Zavallı bir martı olarak kalmalıyım. Ses giderek zayıfladı ve yok oldu. Cenat'ın sesini dediği her şey kabullenmişti. Hava karardıktan sonra bir martının yeri sahildir. Jonathan o andan itibaren normal bir martı olmaya karar verdi. Üstelik bu herkese mutlu edecekti. Yorgun bir şekilde karanlık sulardan uzaklaşıp alçaktan uçuşup hakkında öğrencilerini kullanmanın karaya doğru uçmaya başladı. Fakat hayır diye düşündü. Önceden neysem şimdi de oyum. Ben de diğer martılar gibi bir martıyım ve onlardan biri gibi uçmalıyım. Böylece acı içinde yüz vite yükseldi kıyıya bir an önce ulaşmak için kanatlarını hızla çarptım. Süre içinde sıradan bir martı olmaya karar vermek kendisini daha iyi hissetmesine neden olmuştu. Artık onu öğrenmeye yiten gücü umursamayacak, doğasına meydan okunmayacak ve dolayısıyla başarısızlığa uğramaktan korkmayacaktı. Hiçbir şey düşünmeden kumsalda parlayan ışıklara doğru karanlık uçmak ne hoş... Karanlık! O derinden gelen ses bir alem gibi kulaklarına tekrar çınladın. Martılar kesinlikle karanlıkta uçmazlar. Jonathan'ın dinlemeye hiç niyet yoktu. Çok hoş diye düşündü. Işıklar ve ay suya yansımış parlıyor. Gecenin içinde küçük fener etrafı hoş bir ışık yayıyordu. Her şey dingin ve huzur vericiydi. Aşağıyım. Martılar karanlıkta uçamaz. Karanlıkta uçabilmen için bir baykuşunki gibi gözlere, bir şahininki gibi kısa kanatlara ve uçuş haritalarına sahip olman gerek. Gecenin bir vakti yüz fit yukarıda martıcanın tıllı yıksın bu gerçeğe gözlerini kapadı. Acıları, dertleri, hepsi yok oldu. Kısa kanatlar, bir Şahin'inki gibi kısa kanatlar. İşte yanıt bu. Oh ben ne yaptım? İhtiyacım olan tek şey ufacık kanatlar. Yapmam gereken kanatlarım gövdeme yapıştırmak ve sadece kanat uçlarımla uçmak. Kısa kanatlar. Kapkara denizin üstünde 200 fit fit'e yükseldi. Bir an bile ölümü ya da başarısızlığı düşünmeden kanatlarını vücuduna iyice yapıştırdı. Sadece kanatlarının küçük, ince ve sert uçlarını boşta rüzgarlara bırakarak dindikte dışa geçti. Rüzgar başının üstünde bir canavar gibi uğurluyordu. Saatte 70 mil, 90, 120 ve daha hızlı. Şimdi 140 milde kanatlarının 70 mil olduğu gibi zorlamayla karşı karşıya değildi. Kanat uçlarını belli belirsiz hafifçe döndürerek dalıştan çıktı. Ay ışığında dalgalar üzerine hızla ilerledi. Rüzgarı yarabilmek için gözlerini kıstı. Mutluydu. Kontrollü bir uçuşla saatte 140 mil hız yapmıştı. 200 fit yerine 500 fitten daldığında hızım ne olur çok merak ediyorum. Biraz önce alınan kararın oturmuş. Rüzgarla birlikte hızla savrulup gitmişti. Verdiği sözden dönmek onu yine kendisi yapmıştı ve kendisini hiç de suçlu hissetmiyordum. Bu tür sözleri ancak sıradanlığı onaylayan Martılar gelir. Farklı olmayı öğrenmiş birinin ise böyle sözler vermeye ihtiyacı yoktur. Gün doğumuyla birlikte Martı Canıt'ın çalışmalarına yeniden başladı. 500 fitçi yükseklikte balıkçı tekneleri durgun mavi deniz üstünde ufacık bir nokta, yiyecek bulabilmek için dönüp dolaşan Martı sürüsü ise belli belirsiz bir toz bulutu gibi görünüyordu. O korkuyu yenmenin gururuyla hazalarak yaşıyordu. Tüm bunları düşünürken kanatlarını sımsıkı gövdesine yapıştırdım. Kanat uçularının açılarını azıcık genişletti ve dindik suya daldı. 400 fit indiğinde son hızını ulaşmıştı. Artık büyük sektikte son bir ses duvarı haline gelen rüzgar onu sürekli çarparak daha fazla hızlanmasını engelliyordu. Dindik aşağı doğru. Saatte 240 mil hızla uçuyordu. Bu hızda. Eğer kanatları açılırsa milyonlarca minik martı parçacığını döşeceğini biliyor ve bunu göz ardı ediyordu. Çünkü hız güç demekti, büyük bir zevkti ve kusursuz bir güzellikti. Yüz fiteğinde heybetli bir rüzgar kanatları uçlarına top bir sesle titriyordu. Yolunun üstündeki balıkçı teknesinin ve martı kalabalığının bir motor hızıyla büyüyerek kendisine doğru yaklaştığını fark ettiği yanda durmak istedi. Duramıyordu. Çünkü bu hızda nasıl durabileceğini ya da dönebileceğini henüz öğrenmemişti. Bu çarpışmanın sonu mutlak bir ölümdü. Ve o gözlerini kapatmaktan başka bir şey yapamadı. Martıcanızın 200 bin hızla çok güçlü bir çalık atarak gözleri kapalı, Martı süresinin tam ortasına dalı verdi. Neyse ki bu seferlik şansı yaver gitmişti de kimsenin ölümüne yol açmamıştı. İşte tüm bunlar sabah güneş doğduktan çok kısa bir süre sonra olmuştu. Tabi ki o yine gagasını gökyüzüne dikip saatte 160 mil hızla uçmaya devam etti. Hızını yerini de düşürdüğünde tekne 400 fit aşağıda denizdeki bir zehrecik gibi görünüyordu. Şimdi başarısını düşünüyordu. Ulaşılabilecek en son hız. Bir martı saatte 214 mil hız yapabiliyordu. Bu martı sürüsünün tarihinde tek büyük kanıdı. Bu yeni bir atılımdı. Bu andan itibaren Mart'a Jonathan için yepyeni bir dönem başlamıştı. Tek başına çalışmalar yaptığı alana geri dönerek 800 fit yükseklikten dalış yaparken yüksek hızda nasıl dönebileceğini de öğrenmeye koyuldu. Kanat ucundaki tek bir tüyü hafifçe hareket ettirdiğinde yüksek bir hızda bile kolaylıkla yumuşak ve kavis çizebileceğini fark etti. Bunu fark etmeden önce Jonathan bu hızda birden fazla tüyü hareket ettirdiğinde bir fırıldak gibi dönebileceğini de öğrenmişti. Jonathan yeryüzündeki akrobatik uçuş yapabilen tek martıydı. Jonathan gün batımına kadar sürekli uçtu. Vaktini diğer martılarla birlikte olmanın harcamadı. Havada daireler çizmeyi, takla atmayı, yavaşça dönmeyi, tersine dönüşü her şeyi öğrenmişti. Martı Jonathan kumsaldaki süreye katıldığında neredeyse gece yarısı olmuştu. Yorgunluktan perişan bir haldeydi. Ama yine de bir takla atarak inişe geçti. Ve bir tüy gibi süzülerek keyifle kumsalaydı. Diğer martılar başardığım şeyleri duyduklarında zevkten çılgına dönecekler diye düşündü. Yaşamak için ne çok neden var? Balıkçı teknelerin etrafında o ritim. Sıkıcı dönüp dolaşmaktan başka hiç başka nedenler de var yaşamak için. Cehaletimizi kırabiliriz. Becerilerimizi, yeteneklerimizi ve zekamızı kullanarak kendimizi bulabilir. Kendimiz olabiliriz. En önemlisi özgür olabiliriz. Uçmayı öğrenebiliriz. Önünde uzanan gelecekten umutluydu Jonathan. Karaya indiğinde Martı konseyinin toplandığını gördü. Anlaşılan bir süredir toplantıdırdılar. Ve onu bekliyorlardı. Martı Jonathan Livingston, ortaya çık! Başkan bu sözleri önemli bir toplantının ciddiyeti içinde söylemişti. Ortaya çıkmak ve herkesin karşısına geçmek büyük bir onur ya da onursuzluk kaynağıydı. Onurlandırılmak için ortaya çağrılmak, martılar arasında en önemli kişi olmaya, lider olmaya işareti. Bu sabah martılar başarımı mutlaka görmüş olmadılar diye düşündüm. Fakat onurlandırılmak istemiyorum ben. Lider olmayı arzulamıyorum. Ben sadece öğrenmek, istediğim şeyleri onlarla paylaşmak, ufkumuzun hiç dar olmadığını göstermek istiyorum. Ve Bir, birkaç adım attı. Marta Jonathan Livingston dedi başkan utanmazlığının, onutsuzluğunun hesabını vermek için arkadaşlarının gözlerinin önüne, ortaya çık. Sanki kafasına bir balyoz yemişti. Dizlerinin bağı çözüldü. Kanatları sertti ve kulaklarında bir uğultu hissetti. İnanılacak gibi değildi. Utanılacak bir şey yapmakla zanıyordu. Ya başarısı? Bu onun başarısıydı. Anlamıyorlar, yanılıyorlar. Hatalı olan onlar. Bu pervasızlığın ve sorumsuzluğun Martı ailesinin gelenek ve göreneklerine aykırı hareket ettin. Şerefimizi karaladın, beş paralık ettin, dedi ciddi bir ses. Bu suçlamanın anlamı Martı toplumlarına dışlanmak ve sarp kayalıklarla yalnız başına yaşamaya sürgün edilmekti. Bir gün Martı Jonathan Livingston, bu sorumsuzluğunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Yaşam bizim için meçhurdur. Bilebildiğimiz tek şey, bu dünyaya yemek ve olabildiğince uzun yaşamak için geldiğimiz. Bir Martı'nın konseyin önünde kendini savunma hakkı yoktur. Fakat Jonathan'ın sesi birden yükseldi. Hangi sorumsuzluk kardeşlerim diye bağırdı. Yaşamın gerçek anlamını arayan, bulmaya çalışan bir Martı'dan daha sorumluluk sahibi biri olabilir mi? Bin yıldır yaptığımız tek şey balık peşinde koşmak. Artık yaşamak için bir nedenimiz olmalı. Öğrenmek, keşfetmek, özgür olmak gibi. Bana bir şans verin. Öğrendiklerimizi size göstereyim. Konseyi oluşturan tüm martılar bir taş gibi sert ve ifadesizdiler. Hepsi bir ağızdan "Kardeşlik bitti!" diye haykırdılar ve onu duymazlıktan geldiler. Ardından arkalarını dönüp çekip gittiler. Martıcan bundan sonraki günlerini tek başına, sarf kayalıkların da ötesinde uçarak geçirdi. Onun yüzden şey yalnızlık değildi. Diğer martılar uçmanın keyfine varamamış, uçmalarıyla gurur duyamamışlardı. Gözlerini azıcık aralayıp ileriye bakmayı zevdetmişlerdi. Her geçen gün daha da öğreniyordu. Örneğin, yüksek bir hızla kolaylıkla dalış yapabilmeyi öğrenmek, ona deniz yüzeyinin 10 fit aşağısına sürü halinde yüzen lezzetli ve ender bulunan balıkları avlamayı kolaylığı sağlamıştı. Artık yaşamını sürdürebilmek için balıkçı teknelerine, onların attıkları bayat ekmeklere ihtiyacı yoktu. Geceleri açıkta esen rüzgarla, Havada uyumayı, böylece gün doğumundan gün batımına kadar yüz kat etmeyi öğrenmişti. Havanın yağmurlu ve sisli olduğu çoğu zaman, diğer martılar her şeyden bir haber kıyıda pusup kalırken o, denizin üstünde oluşan yoğun sis bulutunu delip göz kamaştırıcı beratlıktaki gökyüzüne ulaşabiliyordu. Ayrıca çok sert esen rüzgarla birlikte karaların içlerine kadar sokulup orada keyifli bir akşam yemeğiini oluşturacak böceklerin yerini de öğrenmişti. Tüm süre için istediği, tüm süreye mal etmeyi arzuladığı her şeyi ne yazık ki yalnızca kendisi için elde edebilmişti. Uçmayı öğrenmişti ve bunun için ödediği bedel onu hiç üzmüyordu. Marty Janet'ın bezginliğin, korkunun ve öfkenin bir Marty'nin ömrünü kısattığını, bunların zihninden uzaklaştırdığında ise hoş bulduğun bir yaşam sürülebileceğini fark etmişti. İki Mart'ı gecenin bir vakti geldiklerinde Janet'ın o çok sevdiği gökyüzünde yalnız ve huzur içinde süzülürken buldular. Kanatlarının dibinde beliri bu pırıl pırıl iki Mart'ının yaklaşımı dostçaydı. Fakat hepsinden hoş olan uçma becerileriydi. Bedenlerinden sabit bir uzaklıkta tuttukları kanatları belirli bir dikkat ve karanlılıkla hareket ediyordu. Janet'ın tek bir kelime bile etmeden hemen onları hiçbir Mart'ının geçemeyeceği bu sınava tabi tuttu. Kanatlarını büküp saatlerce Sadece bir mil hızla uçmaya başladı. Işıklar saçan bu iki kuş onunla birlikte aynı yavaşlıkta kolaylıkla uçtu. Onlar da yavaş uçmayı biliyorlardı. Jonathan kanatlarını sımsıkı kafayı bir takla attı ve saatte 190 mil hızla aniden dimdik bir dalışa geçti. İki martı da onunla birlikte kusursuz bir biçimde hızlı daldılar. En sonunda Jonathan denizden yukarı doğru son hızla yükseldi ve yavaş taklalar atmaya başladı. Gülümseyerek onlar da takla atmaya geçtiler. Jonathan düz uçuşuna geri döndü. Ve konuşmadan önce bir an sessiz kaldı. Çok güzel dedi. Evet, kim olduğunuzu söyleyin bakalım. Aynı sürü deniz Jonathan, biz senin kardeşleriniz. Kendilerinden gayet emin, sakince konuşuyorlardı. Seni daha yükseklere, evine götürmeye geldik. E evim yok, bir sürüye ait değilim. Ben toplumdan dışlanmış biriyim. Şu an... Büyük dağ rüzgarının doruklarında uçuyoruz. Artık bu yaşlı vücut birkaç yüz fitten daha üstüne çıkacak güçse değil. Yapabilirsin Jonathan. İlk basamağı atladın sen. Artık ikinci basamağa geçme zamanı geldi. Bütün yaşantısını olduğu gibi Marti Jonathan için bu anda çok aydınlatıcıydı. Haklıydılar. Daha yüksekte uçabilirdi. Artık eve dönme zamanıydı. Oradan ayrılmadan önce çok şey öğrendiği o gümüş renkli Gökemli gökyüzüne son bir kez daha baktı. ''Evet hazırım.'' ...dedi sonunda. Ve Marti Jennifer Livingston, ışıklar saçan iki Marti ile birlikte... ...kapkaranlık gökyüzüne yükselerek gözden kayboldu. İkinci Bölüm Burası cennet olmalı diye düşündü. Ve kendi kendine gülümsedi. Oraya yeni gelen birinin cennet hakkında o anda bir yorum yapması kolay değildi. Pırıl pırıl iki Marti ile iç içe bulutların ötesinde dünyadan gelirken bedeninin de en az onlar kadar parlaklaştığını gördü. Her zaman ışıl ışıl gözlerle bakın aynı genç martıcanızın işte yine oradaydı. Sadece dış görünüşü değişmişti. Aynı martıydı. Fakat daha şimdiden önceki uçuşlarına çok daha iyi uçabilmişti. Dünyadaki çabamın yarısını göstererek kızımın iki katına çıkabilir. Dünyadakinden iki kat daha başarılı olabilirim. Tüyleri pırıl pırıl parlıyordu şimdi. Kanı ise cilalanmış. Gümüş bile evha kadar mükemmel görünüyordu. Büyük bir zevkle kanatları hakkında da yeni bir şeyler öğrenmeye, bu yeni kanatlarını daha fazla çalıştırmaya başlamıştı. Saatte 250 mil hız yaptığında uçabileceği maksimum hız düzeyine yaklaştığını hissetti. 273 mil ulaştığında uçabileceği en son hızın bu olduğunu düşündü ve bir hayal kırıklığına uğradı. Eski uçuş rekorundan daha hızlı olmasına rağmen yeni bedenin yapabileceği şeylerin de bir sanırı vardı. Bu sınırı aşmak için çok büyük bir çaba gerekiyordu. Fakat cennette hiçbir sınır olmamalıydı tümdü. O sırada bulutları yarık gelen birkaç martı iyi inişler dediler ve gökyüzünde kayboldular. Girintili çıkıntılı sert bir kıyıya doğru deniz üzerinden uçuyordu. Sert kayalıkta kendini rüzgara bırakmış birkaç martı çalışıyordu. Birkaçı is ise ufukta kuzeye doğru uçuyordu. İşte bir sürü yeni yer yeni düşünce yeni soru. Ama neden bu kadar az martı vardı? Cennet martı sürüsüne dönmeliydi. Niçin kendimi birdenbire bu kadar yorgun hissediyorum? Oysa cennetteki martıların yorulmaması, uyumak istememesi gerekir. Bunu acaba nereden duymuştu? Dünyadaki yaşamaların ilişkin anıları gerekiyor, anımsanmaz oluyordu. Dünya... Onun çok şey öğrendiği bir yerdi. Fakat ayrıntılar, özellikle bir lokma yiyecek için mücadeleye girişme ve sürüden dışlanmaya dair ayrıntılar giderek silikleşiyordu. Bir düzine martı, sahile, onun yanına tanışmak için geldi. Fakat tek bir kelime bile etmediler. Cenatın sadece elişinden dolayı hoşnut olduklarını hissetti. Burası onun eviydi. O gün ona, güneşin doğuşunu bile hatırlayamayacak kadar uzun gelmişti. İniş için sahile yöneldi. Havada birkaç santim yükseklikte kanatlarını çırparak yumuşak bir iniş yaptı. Diğer martılarda kumsala inmişlerdi. Fakat inerken hiçbiri kanatlarını çırpmamıştı. Pırıl pırıl kanatları rüzgarda germiş salınarak uçarlarken hafif bir kavis çizip neredeyse ayakları yere değecek anda inmişlerdi. İnişlerini çok iyi kontrol edebiliyordu. Cenatın hayran kalmıştı. Fakat o an bunu denemeyecek kadar yorgun hissediyordu kendini ve kumsalda sessizce dururken uyuyup kalıverdi. İlerleyen günlerde canıtın uçuş hakkında ardında bıraktığı dünyada ne kadar çok şey öğrendiyse bir o kadar da burada öğrenmesi gerektiğini anladı. Fakat bir fark vardı burada. Buradaki martılar da kendisi gibi düşünüyordu. Onların her birinin yaşamındaki en önemli şey her şeyden çok sevdikleri uçma konusunda kendilerini aşmak ve mükemmele ulaşmaktı. Onların hepsi muhteşem kuşlardı her gün tüm vakitlerini geliştirdikleri yöntemleri deneyerek uçuş çalışmaları yaparak geçiriyorlardı. Uzun bir süre Janet'ın gözlerini uçma zevkine karşı sıkıca kapatmış, kanatlarını yiyecek bulma dışında bir şey için kullanmayan sürüsünü yaşadığı dünyaya ilişkin her şeyi unutmuştu. Ancak ara sıra bir anda olsa hatırladığı oluyordu. Bir sabah kıvrık kanatla taklatma denemeleri yaptıktan sonra Kumsalda dinlenirken önceki yaşamı aklına geldi. Garip sesler çıkararak ya da çığlıklar atarak değil, sadece bu tür martıların kurabildiği sözsüz bir iletişimdi. Herkes nerede Selwin diye sordu. Niye çoğumuz burada değiliz? Oysa geldiğim yerde binlerce, binlerce martı var biliyorum diyerek başını salladı Selwin. Bildiğim tek yanıt senin milyonda bir aslanın ender kuşlardan olduğun canım. Ula çıkanlarımızın çoğu çok yavaştı. Nereden geldiğimizi hemen unutup nereye gittiğimizi merak bile etmeden günü birlik yaşayarak çoğu kez birbirinin aynısı olan şey yaptık. Bir dünyadan gelip diğerine gittik. Yemekten, birbirimizle mücadele etmekten, süreye gücümüzü kanıtlamaya çalışmaktan daha başka yaşama nedenleri olduğunu öğrenmek için kaç yaşamdan geçmek zorunda kaldık. Bir fikrin var mı canıtım? Binlerce John, on binlerce. Ardın mükemmellik diye bir şeyin varlığını fark edene kadar yüzlerce yaşam daha. Yaşama amacımızın mükemmeli bulma ve onu açığa çıkarma olduğunu anlamak için diğer yüzlercesi daha yaşandı. Şimdi de aynı kural geçerli. Tabii ki diğer dünyayı bir öncesinden öğrenmemizle kurarız. Fakat hiçbir şey öğrenilmemişse sonraki yaşam öncesine aynısı olacaktır. Aynı sınırlar ve kazanmak için yüklenilenler aynı sıkıntılar. Kanatlarını iyice açtı ve gökyüzünü rüzgara doğru döndü. Fakat sen John dedi. Şu anki yaşamına ulaşabilmek için binlerce yaşamın peşinden koşmak zorunda kalmadın. Her şeyi bir kere de öğrendin. Biraz sonra uçuş denemeleri için tekrar havadaydılar. Marty Jonathan ikili ters takla atmakta zorlanıyordu. Yarım bir ters dönüş yaptıktan sonra öğretmeninkiyle tam bir uyum içinde, kanatlarında bir kavis oluşturarak ters dönmek, üstelik bunları başı aşağıya düşünmek zorundaydı. Hadi yeniden dene diye tekrar etti Sullivan. Hadi yeniden dene ve sonuç çok iyi. Sonra dış takla denemelerine başladılar. Bir akşam gece uçuş yapmayan martılar kumsalda toplanmış düşünüyorlardı. Cenat'ın bütün cesaretini toplayıp kısa bir süre sonra bu dünyadan ayrılacağı söylenen en yaşlı martının yanına gitti. Shine dedi biraz kaygılı. Yaşlı Martı ona şefkatle baktı. Söyle oğlum, yaşının onu zayıf düşürmesi gerekirken gücü kuvveti hala yerindeydi. Sürünün en iyi uçan Martısıydı. Diğerlerinin henüz yeni yeni öğrenmeye başladığı pek çok beceriye sahipti. Burası cennet değil Çay. öyle değil mi? Yaşlı Martı'nın ay ışığı vuran yüzünde bir gülümseme belirdi. Hala öğreniyorsun Martı canıtın dedi. Buradan sonra neler olacak? Nereye gidiyoruz? Cennet diye bir yer yok mu? Hayır cennetim böyle bir yer yok. Cennet bir yer. Bir mekan değildir. Bir zaman dilimi değildir. Cennet öğrenmektir. Mükemmelliktir. Bir an sessiz kaldı. Sen hızlı bir uçucusun öyle değil mi? Ben, ben hızı seviyorum dedi şaşkınlıkla. Ama yaşlı martının da bunu fark etmesinden dolayı gururlanmıştı. En iyi hıza ulaştığın an cennete de ulaşmış olacaksın, Jonathan. Ve bu saatte bin mil, bir milyon mil hızla ya da bir ışık hızıyla uçmak anlamına gelmiyor. Çünkü rakamlar sınırları belirler. İyinin, mükemmelin sınırları yoktur. Mükemmel hıza ulaşmak olun. Orada olmak demektir. Hiçbir şey demeden, Chang bir anda gözden kayboldu. Ve aynı anda deniz kenarında, Elif'i fit uzaklıkta tekrar göründü. Sonra birden yine kayboldu ve aynı saniyede Jonathan'ın omuzu dibinde beliri verdi. Bu ne hoş değil mi dedi. Jonathan hayran kalmıştı. Cennet hakkında sormak istediği tüm soruları unutmuştu. Bunu nasıl yaptınız, nasıl bir duygu, ne kadar uzağa gidebilirsiniz? Gitmek istediğin her yere, istediğin her zaman gidebilirsin dedi yaşlı martı. Düşündüğüm her yer, her zamana gittim ben. Denize doğru baktı. İlginç, Mükemmelliği küçümseyen martılar yavaştır Hiçbir yere gidemezler Mükemmel ulaşmak için uçanlar ise hızlıdırlar Ve her yere gidebilirler Unutma cennet'im Cennet bir zaman dilimi ya da bir mekan parçası değildir Çünkü zaman ve mekan kavramları anlamsızdır Cennet Bana da böyle uçmayı öğretir misiniz? Bir bilinmezi daha yeneceğini düşünmenin keyfiyle ürperdi Öğrenmek istiyorsan elbette çok istiyorum. Ne zaman başlıyoruz? Madem istiyorsun hemen başlayabiliriz. Canatın gözlerinde bir ışıltı belirdi. Böyle uçmayı öğrenmek istiyorum dedi. Ne yapmam gerektiğini söyleyin bana. Genç Marty'i dikkatle izleyen Chang yavaş bir ses tonuyla konuşuyordu. Düşündüğün en son hızda herhangi bir yere uçabilmek için daha şimdiden oraya vardığını kabul etmelisin dedi. Chang'a göre... Bu işin kuralı, Jonathan'ın kendisinin bir metre kanat açıklığıyla sınırlı bir bedene sahip, rotası belirlenmiş bir martı olarak görmemesiydi. Kural, gerçek doğasını, bilinen tüm rakamları açtığı, zamanın ve mekanın ötesine geçtiği zaman yaşayabileceğini bilmesiydi. Jonathan inatlı her gün, gün doğumundan gece yarılarına dek çalıştı. Fakat tüm çabalarına rağmen başladığı noktadan bir adım bile ilerleyememişti. İnancı, ''Unut'' dedi Chang tekrar tekrar. ''Uçmak için inancı ihtiyacın yok. Sadece uçmayı anlaman yeterli. Hadi tekrar dene.'' Bir gün Jonathan kıyıda tüm dikkatini Chang'ın sözlerinin üzerinde yoğunlaştırmış, gözlerini kapalı düşünürken onun ne anlatmak istediğini birdenbire anlayıverdi. ''Doğru, ben sınırları olmayan mükemmel bir martıyım.'' Jonathan büyük bir hoşnutluk içindeydi. ''Güzel'' dedi Chang. Sesinde bir zafer havası vardı. Jonathan'ın gözlerini açtığında yaşlı martı ile yalnız başlarına, su kenarlarına dek ağaçların uzandığı, tepede ışıl ışıl güneşlerin dönüp durduğu farklı bir sahildeydiler. Sonunda anladın dedi Çen. Fakat kontrolünü daha iyi saklamak için biraz daha çalışmaya ihtiyacım var. Jonathan şaşkındı. Neredeyiz? Bu ilginç çevreden etkilenmeyen yaşlı martı Jonathan'ın sorusunu hiç önemsemedi. Gördüğün gibi yeşil bir göğü ve güneş yerine iki yıldızı olan bir gezegendeyiz. Jonathan zevkten bir çığlık attı. Bu dünyayı terk ettiğinden beri çıkardığı ilk sesti. Başardım! Tabii ki başardın John dedi Chunk. Eğer ne yaptığını iyi biliyorsan her zaman başarırsın. Başarmak için ne yaptığını bilmek gerek. Şimdi kontrolünü sağlamak konusuna geri döndüklerinde hava kararmıştı. Diğer martılar Jonathan'a hayranlık içinde bakıyorlardı. Çünkü o çok uzun bir süre yaşadığı yeri aslında kolaylıkça terk edebilmişti. Çok kısa bir süre sonra Jonathan onların kutlamalarıyla karşılık veriyordu. Burada henüz çok yeniyim. Her şeyi yeni başlıyorum. Sizlerden öğrenecek çok şeyim var. Yanında duran Sullivan sanmıyorum dedi. 10 bin yıldır gördüğüm martılar arasında öğrenmeden en az korkanısın. Sürü bir an sessiz kaldı. Jonathan ise biraz utangaçlaşmıştı. ''İstediğin zaman çalışmaya başlayabiliriz.'' dedi Ta ki geçmişe ve geleceğe uçabilene kadar. Ardından daha zoruna, daha güç ge gerektirene, fakat hepsinden daha keyifli olana başlamaya hazır olacaksın. O zaman gerçek uçmaya, iyiliğin ve sevginin gerçek anlamını öğrenmeye başlayacaksın.'' Bir ay ya da bir aymış gibi hissedilen bir zaman dilimini geçip gitmişti ve Canatın son derece hızlı öğreniyordu. Önceden öğrendiği her şey bilinen sıradan şeylerdi. Şimdi ise Yaşlı Martin'in özel bir öğrencisiydi ve sanki tüylü bir bilgisayar gibi bir sürü yeni bilgi verliği kaydediyordu. Derken Çangın gitmesi gereken gün geldi çaktı. Çang Chuck, hepsinden sükunet içinde konuştu. Ve onlara öğrenmeyi, öğrendiklerini uygulamayı ve yaşamın gizli saklı kalmış tüm mükemmel ilkelerini anlama çabalarını hiçbir zaman bırakmamalarını tembih etti. O konuştukça tüyleri aydınlandı. Aydınlandı ve sonunda hiçbir martının bakamayacağı kadar parlaklaştı. "Canatım" dedi. ''Sevgiyi sakın ihmal etme.'' Ve bunlar onun son sözleri oldu. Tekrar görmeye başladıklarında Çank gitmişti. Günler geçtikçe, Canat'ın geldiği dünyayı daha sık düşünmeye başladı. Eğer burada öğrendiklerinin sadece onda birini, yüzde birini orada öğrenmiş olsaydı, ne anlamlı bir yaşam olurdu? Orada hala sınırlarını aşmaya çabalayan, bir lokma ekmek için teknelerin etrafında dönüp dolaşmaktan öte, uçmanın gerçek anlamını bulmaya çalışan bir mart var mıydı merak ediyordu. Belki de sürünün yüzüne, gerçekleri haykırdığı için dışlanmış bir martı bile vardı. İyilik hakkında aldığı dersler, sevginin doğası hakkında öğrenmeye çalıştıkları, onda dünyaya geri dönme isteği uyandırıyordu. Geçmişi yalnızlıkla dolu olmasına rağmen martı Jonathan bir öğretmen olarak doğmuştu ve onun sevgisine gösterme yolu yalnızca gerçekleri görmek için fırsat kollayan bir martıya doğruları öğretebilmektir. Düşünce hızıyla uçmada Usta olan ve bu konuda diğerlerinin öğrenmesine yardım eden Salavın, onun söylediklerine de kuşkuyla bakıyordu. ''John, sen sürüden dışlanmış birisin. Niçin şimdi o martıların herhangi birinin senin dinleyeceğini düşünüyorsun? Doğru olan bir atasözünü sen de biliyorsun. En yüksekten uçan martı, en uzağı görendir. Geldiğin yerdeki martılar sahilde pinek, acı acı bağırıp kendi aralarında dövüşen martılar.'' Onlar cennetten bin bile uzaktalar ve sana onlara bulundukları yerden cenneti gösterebileceğini söylüyorsun. John, onlar kanatlarının ucunu bile göremezler. Burada kal ve senin öğreteceklerini anlayabilecek yeterlilikteki yeni martılara yardımcı ol. Bir an sessiz kaldı ve ardından eğer Chuck eski dünyasına geri dönmüş olsaydı sen bugün nerede olurdun bir düşünsene dedi. Salabın son sözü söylemişti ve haklıydı. En yüksekten uçan martı, en uzağı görendir. Jonathan orada kaldı. Yeni gelen, hepsi pırıl pırıl öğrenmeye hazır martılarla çalışmaya başladı. Fakat düşüncelerinin peşini bırakmıyordu. Dünyada bir ya da iki tane öğrenmeye hazır martı olmalıydı. Eğer Çankla sürüden dışlanmadığı gün karşılaşmış olsaydı, şimdikine göre ne çok şey öğrenmiş olurdu. Nihayet, Suli, benim gitmem gerekiyor dedi. ''Öğrencilerinin oldukça iyi. Yeni gelenlerle onlara yardımcı olabilirler.'' Sullivan derin bir iş çekti fakat onunla tartışmadı. ''Bütün söyledi. Seni çok özleyeceğim Jonathan oldu.'' ''Ayıp ediyorsun Sally.'' dedi Jonathan sitem ederek. ''Mantıklı ol lütfen. Onca zaman neyi öğrenmeye çalıştık? Dostluğumuz zaman ve mekanına sınırlıysa zamanı ve mekanı açtığımızdan kardeşliğimizin bitmesi gerekir.'' Zaman ve veken kavramını açtığımızda göre istediğimiz an görüşebileceğimizi de düşünmüyor musun? Martin Salisbury zoraki günümsedi. "Sen çılgın bir kuşsun." dedi dostça. Eğer bir karadan bin mil ötesinden görebileceğini başka birine gösteriyorsa, bu kesinlikle Martin Gatling'sin olmalı diye düşüneceğim. Ardından gözlerini kumayıp, "Hoşça kal dostum John." dedi. "Hoşça kal Salisbury. Tekrar görüşeceğiz." Janet'ın bir başka zaman diliminde sahilde büyük bir martı sürüsü düşledi. Yaşadıkları ona bir tüy ve kemik yağını değil, kusursuz bir uçma ve özgürlük fikriyle donatılmış, hiçbir şeyle sınırlandırılmayacak bir martı olduğunu öğrenmiş. Martı Fletcherline henüz çok genç olmasına rağmen, durup dururken bir sürünün herhangi bir martıya acımasızca davranmayacağını, ona haksızlık etmeyeceğini biliyordu. Ne dedikleri umurumda bile değil, Sesi şiddetle doluydu ve sarp kayalıklara doğru uterken gözleri dolmuştu. Uçmakta uçmak bir yerden bir yere ulaşmak için kanat çırpmaktan daha öte bir şey. Bunu bunu bir sivrisinek de yapar. Sadece hoşluk olsun diye liderimiz Yaşımart'ın gözü önünde ufak bir takla atma. Sürüden dışlanmama yetti. Onlar ne yaptığımı görmeyecek kadar kör müydüler? Gerçekten uçmayı öğrendiğimiz zaman ne kadar gururlanacağımı düşünemezler miydi? Ne dedikleri umurumda bile değil. Onlara uçmanın ne demek olduğunu göstereceğim. Eğer istedikleri buysa, kural dışı olacağım ve onları pişman edeceğim. Birden bile bir ses yükseldi kafasının içinde. Hiç de sert olmayan bir ses olmasına karşın onu ürkütmüştü. Havada sendelemesine ve düşecek gibi olmasına neden olmuştu. Onlara karşı bu kadar acımasız olmam artık Fletcher. Diğer martılar seni sürüden dışlamakla sadece kendilerine zarar verdiler ve inan bir gün bunu anlayacaklar. Bir gün onlar da senin gördüklerini görebilecekler. Boğuşlu onları ve gerçekleri anlamalarına yardımcı ol. Sağ kanat ucundaki 2-3 santim ilerisinde dünyanın en beyaz, en pırıl pırıl martısı uçuyordu. Neredeyse Fletcher'ın ulaştığı en yüksek kıza yakın bir hızda, tek bir tüyü bile oynamaksızın hiçbir çaba harcamadan süzülüyordu. Bu olay genç martıda anlık bir kaos yarattı. ''Neler oluyor? Deliriyor muyum ben?'' Yoksa öldün mü bu neydi? Yavaş ve sakin ses yanıt beklentisiyle düşüncelerine giriverdi. Martı Fletcherland uçmak istiyorsun değil mi? Evet uçmak istiyorum. Martı Fletcherland süründeki martıları affedip bu işi iyice öğrendikten sonra geri dönmek ve onların öğrenmelerine yardımcı olmak için de uçmayı ister misin? Martı Fletcher ne kadar incinmiş ve ne kadar Onurlu olursa olsun bu görkemli usta varlık karşısında yalan söyleyemezdi. İsterim dedi yavaşça. O muhteşem varlık. Öyleyse Fletch dedi seveceğim bir sesle. Düz uçuşla başlayalım.